Kızmamak El hadithu El sâdisu Aşara Annehi Anil ghabab An ebi hurayrata Radıyallahu anhu Anna raculan Kale Nabi, sallallahu Aleyhi ve selleme Avsini Kale La teghab Feredede Miraren kal, la teğbab. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, adamın birisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, bana tavsiyede bulun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızma diye buyurdu. Adam isteğini defalarca tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yine kızma buyurdu. Bukhari Edeb 76'da. Bu hadisin önemi. El-Curdani Rahimahullah der ki, bu hadis büyük bir önemi haizdir. Özlü sözlerdendir. Zira bu hadis, dünya ve ahiretin hayrını bir arada ifade etmektedir. Zira o, bütün şerrin kendisinde toplandığı gadabın, sebeplerinden uzak durmayı emretmiştir. Hayrın özü de ondan kurtulmaya bağlıdır. Gazabın Tarifi Bu değerli sahabi Ebu Derda olması muhtemeldir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ezberleyip bellemek kastıyla kendisine hayrın özelliklerini toparlayıcı, Özlü bir vasiyette bulunmasını istedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Üç defa onu gazaptan sakındırdı İşte bu gazabın şerrin kaynağını teşkil ettiğini Ondan sakınmanın da hayırın kaynağı olduğunu göstermektedir Gazap kulun başkasından gördüğü Veya kendi zatında da hissettiği bir haldir Rıza'nın zıddıdır. Bazıları gazabı bukua gelir korkusuyla kendisine eziyet verecek şeyi defetmek arzusuyla da vukuundan sonra kendisine eziyet verenden intikam almak arzusuyla kalbin kanının kaynaması olarak tarif etmişlerdir. Bundan ise haram birçok fiil husule gelir. Öldürmek, dövmek, ve çeşitli saldırılar ile iftira Sövmek ve çirkin söz söylemek gibi Haram kılınmış pek çok sözler Şer'an bağlı kalınmasına caiz olmayan Haksızca talak gibi yeminlere Sebep teşkil eder İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gazabın sebeplerinden uzak durmayı Gazabın gereği iş yapmamayı Tavsiye yani emretmiştir Aksine kişiye gazabını dizginlemek, onu tedavi etmek suretiyle nefsine karşı mücadele vermek görevi düşer. Yüce Allah Azze ve Celle'nin gazabı Allah Azze ve Celle gazaplanır mı? Yüce Allah'ın Azze ve Celle kitabını sahife sahife çevirecek olursak, bu soruya olumlu cevap alırız. Nitekim Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Ta ki Allah hakkında Celle Şanuhu kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırsın. Ki kötü akıbet onların üzerine olsun. Allah Azze ve Celle onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş... Onlar için cehennemi hazırlamıştır. O ne kötü bir dönüş yeridir. Fetih suresi 6. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah'ın Celle Şanuhu, kendisine gazap ettiği bir topluluğu veli, dost ve yönetici edinmeyin. Mümtehine suresi 13. ayet-i kerime. Size verdiğimiz hoş rızıktan yiyin, ve o hususta haddi aşmayın. O vakit gazabımın size gelmesi gerekir. Her kime gazabımın gelmesi lazım olursa artık o helak olur. Taha sonrası 81. ayet kelime. Nitekim rivayet edilmiş olan uzunca şefaat hadisinde görüldüğü gibi, sünnet-i seniyyede de Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendisine isyan eden ve sınırlarını aşanlara, gazaplandığı sabit olmuştur. Sözü geçen hadiste insanlar korkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve diğer peygamberlere başvuracak, onlardan şefaati isteyeceklerdir. Başvurdukları her bir peygamber kendilerine, şüphesiz Rabbim bir gün daha önce benzeri görülmedik bir şekilde gazaplanmış şüphesiz Rabbim bugün daha önce benzeri görülmedik bir şekilde gazaplanmış bulunuyor. Bundan sonra da buna benzer bir şekilde gazaplanmayacaktır. O halde düş Müslümana düşen, Rabbinin bu sıfata sahip olduğunu kabul etmesi ve bunu tevil etmemesidir. Allah Azze ve Celle'nin gazap sıfatına sahip olmasına inanmalıdır. Bununla birlikte Allah Azze ve Celle'nin sıfatı hiçbir zaman mahlukatınkine benzemez. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle, onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitendir, her şeyi görendir buyurmaktadır. Eşşura suresi 11. ayet Yüce Allah Azze ve Celle'nin gazap sıfatı, onun celal ve azametine yakışır bir şekildedir. Allah'ın ve Rasûlü'nün, sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerinden övgüyle söz ettiği bu ümmetin selefinin, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hususunda izlediği yol işte budur. Müslüman'a da bu hususta onların yolunu izlemek düşer. Çünkü kurtuluş bu yoldadır. zemmedilmiş, yerilmiş, hoş görülmemiş gazap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste ve başkalarında sakındırmış olduğu dünyevi gazaptır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Güçlü kimse karşısındakini yere yıkan kimse değildir. Asıl güçlü kimse kızgınlık halinde kendisine hakim olandır. Bukhari Edep 76 O halde güçlü kimse, bedeni gücüyle insanları yere yıkan kişi olamaz. Fakat kızgınlığı esnasında nefsinin dizginlerini elinde tutarak kendisinden hakka ve doğruya uygun olandan başka herhangi bir söz ve davranış sadır olmayan kimsedir. yerilmiş gadab, hak için hak uğrunda olmayan, nefsin hevalarına tabi olarak ortaya çıkan, kulun söylediği sözlerle hakkı aştığı, sövüp iftira ettiği, kardeşlerini rahatsız edici sözlerle yaraladığı haldeki gazabıdır. Yine böyle bir gazap halinde davranışı ile haddi aşarak vurup kırar ve başkalarının mallarını da telef eder. Övülen gazap Allah için Hak için gazap etmektir Özellikle de Yüce Allah Azze ve Celle'nin Yasakları çiğnendiği zaman Ortaya çıkan gazaptır İşte Allah Azze ve Celle'nin Peygamberlerinin gazabı Bu türden idi Onlar kendi nefsi Ya da istekleri için intikam Almazlardı Buna dair bazı deliller Aşağıda zikredeceğimiz hallerdir, hadislerdir. 1. Cabir radıyallahu anhüden dedi ki <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızdı mı gözleri kızarır, sesi yükselir ve adeta size baskın yapacak düşman ordusu sabah akşam neredeyse gelir diye bir ordu uyarıcısı imiş gibi olurdu. Ve ben ve kıyamet bu ikisi gibi gönderildim diyerek şahadet parmağı ile orta parmağını bir araya getirerek işaret ederdi. Buhari Rikak 39'da, Müslim Cuma 45'te. 2. Musa Aleyhisselam Tur'dan geri dönüp kavminin Allah azze ve celle'yi terk ederek Buzağıya taptıklarını gördüğü sırada başından geçen olay. Musa Aleyhisselam'ın bu davranışları dolayısıyla onlara son derece kızmış, elinde bulunan Tevrat levhalarını yere bırakmış, kardeşi Harun'un Aleyhisselam sakalından tutarak çekmeye başlamıştı. Ve Yüce Allah Azze ve Celle bunu bize şöyle aktarmaktadır. Musa kavmine öfkeli ve kederli döndüğü zaman dedi ki, ''Siz yerime halef olduktan sonra arkamdan ne çirkin işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini acele istediniz ha?'' diyerek levhaları bırakıverdi. Kardeşinin saçına yapışıp onu kendisine doğru çekmeye başladı. Dedi ki, ''Anamın oğlu, bu kavim beni cidden zayıf buldular. Neredeyse beni öldüreceklerdi bile. Sen de bana düşmanları sevindirecek harekette bulunma ve beni... Zalimler topluluğuyla bir tutma. El-Araf suresi 150. ayeti i kerime. İşte bu şekilde Müslümanın imanı güçlü ve Mevlasının hakları çiğnendiği vakit, onun için gazaplanan bir kimse olması gerekir. 3. Yine şanı yüce olan Allah Celle Şanuhu, Yunus Aleyhisselam'ın salavatullahi ala nebine ve aleyh, Şanı yüce olan Allah için gazaplandığından bize şöylece söz etmektedir. Bir de balık sahibini, Yunus'u da an. Aleyhisselam. Hani o gazaplanıp gitmişti de, bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Karanlıklarda da, senden başka ilah yoktur, seni temzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum diye seslenmişti. El-Enbiya suresi 87. ayet. Aynı şekilde bir kimseye herhangi bir kişi canında, malında, çoluk çocuğunda veya himaye ettiği kimseler arasında bir haksızlıkta bulunulduğu vakit o kişi elbette gazaplanır. Bununla birlikte bu gazabın sebebini önlemek için bütün gücünü de ortaya koyacak olursa işte bu da övülen, gazaplanan birisidir. İşte bu da övülen gazaplardan birisidir. Müslümanın gazaplandığı sırada dinin sınırları çerçevesinde hak ve adalete uygun bir şekilde tasarrufta bulunması vacip yani farz olabilir ve bu Müslüman için de gereklidir. Özetle söyleyecek olursak gazap Adem oğlunun ruhi özelliklerindendir. Ancak etki ve maksatları açısından yerilmesi yahut övülmesi söz konusu olabilir. Yerilmiş gazabın ilacı. 1. Dua. Çünkü şanı yüce olan Allah celle şanuhu dost doğru yola ileten ve onu izleme başarısını ihsan edendir. Dünya ve ahiretin hayrı onun elindedir. Aşağılatıcı pisliklerin Kirletmiş olduğu ruhları temizlemeye yardımcı olan O'dur. Nitekim yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. el Mukmin suresi 60. ayeti i kerime. 2. Kur'an okumak, tesbih getirmek, La ilahe illallah demek ve istiğfarda bulunmak suretiyle Allah'ın cenneşânuhu zikrine devam etmek. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu kendisinin zikredilip anılması ile kalplerin sükun ve huzur bulacağını beyan etmektedir. Şunu iyi bilin ki kalpler Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle huzur bulur. Er-Râb Suresi 28. ayeti i Kerime 3. Öfkeyi yutmaya ve ondan uzak durmaya teşvik edici Öfkelenmekten korkutucu mahiyette varit olmuş nasları hatırlamak. Bu hususta pek çok nas varit olmuştur. Onların bazılarını zikredelim. Enes radıyallahu anhüden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim gereğini yerine getirebilme gücüne sahipken bir öfkesini yutacak olursa şanı yüce olan Allah azze ve celle, herkesin huzurunda onu çağıracak ve hurül iğinden dilediği kadar ona eş vermek üzere istediklerini seçmekte onu muhayyer bırakır. Hadisi Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişler ve El-Elbani Rahimahullah sahih olduğunu belirtmiştir. Sahihul Cami 6.300 98 numarada kayıtlıdır bu hadis. Hatırlatmak ise faydalıdır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi, sen hatırlat. Çünkü şüphesiz hatırlatmak, müminlere fayda verir. Ez-zariyat suresi 55. ayet-i 4. Şeytandan Allah'a sığınmak, Celle Bukhari ve Müslim sahihlerinde, Süleyman bin Surad radıyallahu anhüden, şöyle dediğini rivayet etmektedirler. İki kişi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birbirlerine sövdüler. Onlardan biri kızdı ve kızgınlığı ileri dereceye vardı. Öyle ki yüzü şişti ve değişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ben bir söz biliyorum ki, o bunu söyleyecek olursa şu hissettiği duygusu çekip gider. Adamın birisi yanına giderek peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğunu ona haber verip şeytandan Allah'a sığın. Celle dedi. O kişi de sen beni bir hasta mı görüyorsun? Ne yaptığını bilmeyen bir deli olduğumu mu zannediyorsun? dedi. Subhanallah. buhari edep 4 Müslim 4. cilt 469'da el elbir ve sadaka hadis no 106'da 5 Kızgın kimsenin bulunduğu vaziyeti ayakta olanın oturması yahut yatması suretiyle değiştirmesi Ebu Zer radıyallahu anhüden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden herhangi bir kimse kızacak olursa ayakta ise otursun. Eğer kızgınlığı geçerse mesele yok. Değilse yatsın. El Elbani, Rahimallah, Miskatul Mesabih isimli kitabının 5114. sayfasında bunu kayıtlamıştır. İşte psikoloji bilginlerinin de gazabı tedavi etmek için ulaştıkları sınır budur. Fakat alemlerin Rabbinin dostu sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır onları geride bırakmıştır. Batı uygarlığına gönül vermiş kimseler acaba bunu anlayıp dinlerine geri dönerek hem dünyanın hem de ahiretin hayırını bulabilecekler midir? 6. Bedenin hak ettiği kadarıyla uyku ve dinlenme ve bedeni gereksiz yormama. Çünkü bu pek çok kişinin gazaplanış sebeplerini araştıracak olursak, bunun aşırı yorgunluk, bitkinlik, az uyku ve açlık olduğunu görürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ve şüphesiz ki bedenin, senin üzerinde hakkı vardır diye buyurmaktadır Buhari edep 84'te gazaplandırıcı 7 gazaplandırıcı sebeplerden uzak durmak man bin zaide ve Gaap man bin zaide Yüce Allah'ın Yerilmiş gazaptan kurtulma lütfuna mazhar kıldığı ve kendisine tahammülkarlık, hilim, teenni ile hareket etmek ve geniş kalplilik verilmiş kimselerdendi. Bedevi Araplardan birisi onu kızdırmaya çalışmış ve bu uğurda bütün gücünü ortaya koymuş olmakla birlikte başarılı olamamıştı. İşte bu konumunu size aktarıyoruz. Bir topluluk halinde kendi aralarında manın yaptıklarını ve cömertlik ve keremini keremine dair haberlerini hayranlıkla dile getirip sahip olduğu ağır başlılıktan ileri derecedeki tahammülkarlığından yumuşaklığından söz ettiler. Bu hususta Alabildiğine ileri gittiler. Bedevi bir Arap kalkıp kendi kendisine onu kızdıracağına dair söz verdi. Ancak böyle bir şeyi yapamayacağını yapabildiği takdirde kendisine yüz deve vereceklerini söylediler. Bunun üzerine Bedevi Arap bir deve kesti, devesini soydu. Deriyi ters yüz ederek ona büründü. Ve bir bölümünü de ayakkabı ile ayağına geçirdi. Ayakkabı yapıp ayağına geçirdi. Bu vaziyetiyle ma'nın huzuruna girdi ve şöyle demeye koyuldu. Hatırlar mısın? Büründüğün yorganının bir koyun derisi olduğu zamanları ve giydiğin ayakkabılarının deve derisi olduğu zamanı man evet hatırlıyorum hiç de unutmam diye cevap verince bedevi Arap sana mülk vereni tenzih ederim ve taht üzerinde oturmayı öğreteni yine manın man şu cevabı verdi rahmanallah şüphesiz Allah celle Şanuhu, dilediğini aziz eder dilediğinde rezil ve zelil eder bu sefer Bedevi Arap şöyle dedi. Bir ömür boyu yaşayacak olsam dahi, mana emir ünvanı ile selam verecek olsam, Müslüman olmayayım. Man bu sefer şöyle dedi. Selam vermek bir hayırdır. Onu terk etmende de bir zarar yoktur. Bu sefer Bedevi şu beyti okudu. Senin bulunduğun bu ülkeden gideceğim, velev ki zaman, Fakire zulmeder olsa bile. Man Ma şu cevabı verdi. Bulunduğun yerde kalırsan, Hoş safa kalırsın. Fakat biri bizi bırakıp gidersen, Yolun açık olsun. Yine Bedevi bu beyti okudu. Ey nakısa! Nakısa eksik, Zayide ise fazla demektir. Ey nakısa oğlu! Cömertlik et, Bana bir mal ver. Çünkü ben yola koyulmaya karar verdim. Bu sefer mağam şöyle dedi. Buna yolculuğunun ağır sıkıntılarını hafifletmek üzere bin dinar veriniz. Bedevi bu bin dinarı aldıktan sonra şu beyitleri söyledi. Senin bu verdiğin pek azdır ve şüphesiz ki ben senin çokça mal vereceğini umarım. Sen tekrar aynı bağışı yap çünkü bu hükümdarlık, kendiliğinden gelip seni buldu. Ne aklından dolayı, ne de aydınlık görüşünden dolayı bunu elde etmedin. Man yine şöyle dedi, Haydi bizden razı olsun diye ona bir bin dinar daha veriniz dedi. Bu sefer Bedevi, ona doğru yaklaşıp, önünde yeri öptü ve şöyle dedi, Allah'tan dilerim ki, Uzun bir ömür versin sana. Çünkü senin yaratıklar arasında bir benzerin yoktur. Gerçekten sen cömertsin ve lütufkarsın. Ellerinizin cömertliği coşkun bir deniz gibidir, dedi. Bu sefer Man şu emri verdi. Adam bizi hicvetti diye biz buna 2000 bin dinar verdik. Haydi bizi övdüğü için dört bin dinar daha verilsin. Bedevi dedi ki, Babam sana feda olsun ey emir. Ben de feda olayım. Sen gerçekten eşsiz bir tahammüle sahipsin. Cömertlikte de sen çağının bir tanesisin ve şüphesiz senin çok yüksek bir ahlakın vardır. Gerçekten senin sıfatların ile ilgili söylenenlerin kimisini tasdik ediyor, kimisini yalanlıyordum. Fakat seni denedikten sonra, habercilerin verdiği haberlerin az olduğunu anladım. Ve bu konudaki kesin inancım, zayıf şüphelerimi giderdi. Bu yaptıklarıma, beni iten tek husus ise, seni kızdırmam karşılığında bana verileceği vaad olunan yüz deveden başka bir şey değildir. Bu sefer, Emir ona şu cevabı verdi. Yaptığından dolayı seni kınayacak değilim. Daha sonra yarısı ona vaad olunanlar karşılığında, diğer yarısı da ona bağış olmak üzere iki yüz deve verilmesini istedi. Bedevi ona dua ederek, bağışları dolayısıyla teşekkür ederek ve son derece ağır başlılığına, teenni ile hareket edişine hayran olarak yanından ayrılıp gitti. bahrul Edep 3. Cilt 263 ve Kısasul Arap arab 3. Cilt 243'te. Hadisten çıkarılan bazı hükümler 1. Müslüman nasihata, hayır yollarını araştırmaya ve bu yolları izlemeye özel bir tutku sahibi olmalıdır. 2. Dinleyen kişi iyice belleyinceye önemini kavrayıncaya kadar sözü tekrar etmek uygundur. 3. Kızgın bir kimse tasarruflarından sorumludur. Kızgınlığı sırasında herhangi bir malı telef edecek olursa tazminatını öder. Birisini öldürecek olursa şeriatın nasıl ile tespit ettiği şekilde öldürmenin gerektiği hükümler onun hakkında söz konusu olur. Bununla birlikte bazı tasarruflarda gazabından dolayı mazur görülebilinir. Özellikle de mazur görüleceğine dair herhangi bir nas ve sahih bir kıyas varsa, mesela kızgın kimsenin talakının tahakkuk etmeyeceğini kabul eden görüşler buna delil gösterebilinir. 17. Hadis هر شيء دقيق الحديث السابع عشر الأمر بالإحسان عموما عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم fa ahsinu al-qatlata wa idha dabhhtum fa ahsinu adh-dabhha bal yuhidda ahadukum bin aus radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz Allah celle şanuhu her şeye ihsanı yazmıştır o bakımdan öldürdüğünüz vakit güzel bir şekilde öldürünüz. Kestiğiniz vakit güzel bir şekilde kesim yapınız. Sizden kesim yapacak kişi bıçağını iyice bileylesin ve keseceği hayvanı rahatlatsın. Müslim, Said 57'de, Ebu Davud Edahi 11'de, Tirmizi Diyat 14'te. Nesai, Bahaya 22, 26 ve 27. hadislerde. Bu hadisin önemi, Nevevi şöyle demektedir. Bu hadis, İslam'ın kaidelerini topluca ihtiva eden hadislerden birisidir. Çünkü bu hadis şerif, her hususta ihsanın genel bir kaide olduğuna delalet etmektedir. Muhtemeldir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürmenin ve kesmenin güzel bir şekilde ihsan ile yapılmasını misal olsun diye veya bunu açıklamaya gerek duyduğu için emretmiştir. Böylelikle Nebevi derlemiş olduğu kırk hadisin kapsamı arasına bu hadisi de seçmekle isabetli ve Allah tarafından başarılı kılınmış olmaktadır. Çünkü bu hadis-i şerif her bir söz ve davranışı kapsamına alan genel bir kaideyi uygulamaya çağırmaktadır. İşte bu onun 40 hadis derleme maksatlarından birisidir. İhsanın hükmü. Yüce Allah celle şanihu muhakkak Allah celle şanihu her şeye ihsanı yazmıştır. Buyruğunda geçen yazmak lafzı fukuha ve usul alimlerinin çoğunluğuna göre vücuba delalet eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yazma lafzı vacip olan hususlar hakkında kullanılmıştır. Şanı yüce ve mübarek Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz namaz, müminler üzerine vakitli bir kitap olarak yazılmıştır. En-Nisa Suresi 103. ayeti i Kerime Bir başka yerde de, Oruç üzerinize yazıldı. El-Bakara suresi 183. ayette böyle buyurulmuştur. Yahut da bu lafız kaçınılmaz bir kader olarak vukua gelen şey hakkında da kullanılmıştır. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle, Ant ki ben ve rasullerim, Galip geleceğim diye yazdı. El Mücadele suresi 21. ayeti kerime. Andolsun ki biz zikirden sonra Zebur'da şunu yazdık. Şüphesiz arza benim salih kullarım mirasçı olacaklardır. El Enbiya suresi 105. ayeti kerime. Bu açıklamalardan şu sonuca varıyoruz. Bu hadis-i şerif her hususta insanın vacip ihsanın, vacip oluşu hakkında açık bir nastır. Ve şanı yüce olan Allah Azze ve Celle, ihsanda bulunmayı emretmektedir. Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu, adaleti ve ihsanı emreder. emreder. Nahl Suresi 90. Ayet-i Kerimede. Ve ihsanda bulunun. Çünkü Allah Celle Şanuhu, ihsanda bulunanları sever. El-Bakara Suresi, 195. ayetdir. İhsanın tanımı. İhsan mastardır. Başkalarına iyilik yapmak anlamına da kullanılır. Bunun bir kısmı ise vacip yani farzdır. Ana babaya ve yakın akrabalara iyiliği gerçekleştirecek ve farz olan akrabalık bağını korumaya tahakkuk korumayı tahakkuk ettirecek miktarda ihsanda bulunmak, vacip olan misafirliğin gereği ağırlamanın tahakkuk edeceği miktarda misafire ihsanda bulunmak gibi. İhsanın kimisi de nafile, sadaka ve benzeri gibi menduktur. İhsan, aynı zamanda bir şeyi sağlam ve güzel bir şekilde yapmak anlamında kullanılır. Bunun da bir kısmı vaciptir. Zahiri ve batını görevleri en güzel şekilde ifa etmek gibi. Bu gibi görevlerde bu kadar bir ihsan vaciptir. Kimisi de menduptur. Vacip olan işleri yerine getirirken, müstehap olanların da yerine getirmek gibi. Mesela namaz, hac ve bunun dışında kalan, Diğer farz ve vacipleri ifa ederken, bunlar için müstehap olan fiilleri de yapmak bu kabildendir. Çünkü bu farz fiiller dolayısıyla müstehap olan fiilleri yapmak vacip değildir. Öldürmede ihsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öldürdüğünüz vakit güzel öldürün buyruğunda geçen öldürme ve kesme kelimelerinin kullanılmış şekli öldürme şekli ve kesme şekli anlamını ifade etmektedir yani kesme şeklini ve öldürme şeklini güzelleştiriniz demektir. Hadis Şerif öldürülmesi çıkartılması mubah olan canların en kolay şekilde ve çabucak çıkartılmasında çıkartılmasına delil teşkil etmektedir. İnsanoğlu, insanoğlunu öldürmenin en kolay şekli, kılıçla boynunu vurmaktır. Aynı şekilde ise, öldürenin azalarını keserek, keserek müsle, müsleye başlamamak da ihsanın kapsamı içerisindedir. İnsanoğlunu öldürmenin en kolay şekli, kılıçla boynunu vurmaktır. Aynı şekilde, işe, Öldürenin azalarını keserek başlamamak da ihsanın kapsamı içerisindedir. Abdullah bin Yezid'den, radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talan yapmayı ve müsleyi, yani öldürülecek olan kişinin organlarını kesmeyi yasakladığı rivayet edilmektedir. Bukhari, Sayg ve Zebay bölümünde 25. 25. hadis-i şerif. Şu kadar var ki, katil öldürdüğü bir kimsenin azalarını kesmişse, kısas uygulanacağı vakit ona müsre uygulanır mı? Görüldüğü kadarıyla, eğer maktulün velileri böyle bir talepte bulunacak olurlarsa, ona müsre uygulanır. Malik ve Şafi'nin görüşü de budur. Ahmet'den rahimahullah meşhur olan görüş de budur. İbn-i Hazm'ın da kıymetli eseri olan el Muhallada şunları söylemektedir. Darul İslam'da yahut da Darul Harp'te bir kimseyi Müslüman olduğunu bilerek kasten öldüren bir kişi hakkında maktulün velileri muhayyerdirler. Dileyecek olurlarsa bizzat kendisi hangi şekilde öldürmüşse vurmak, ok atmak yahut yüksekçe bir yerden yuvarlamak, yakmak, suda boğmak, Kafasını kırmak, aç bırakmak, susuz bırakmak, boğazını sıkmak, boğmak, zehirlemek, bir atın çiğnemesi ve bunun dışında herhangi bir yolla öldürmüşse onu o şekilde öldürebilirler. El-Muhalla 12. Cilt 33. sayfada Daha sonra benimsediği görüşün lehine sahih ve açık delilleri de zikretmiştir. Onlardan bazılarını aktarmak istiyorum. Enes radıyallahu anhu dedi ki, Medine'de bir kız çocuğu üzerinde gümüş gümüşsüz eşyaları bulunduğu halde dışarı çıktı. Yahudinin birisi ona bir taş attı. Can çekişirken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam da ona, filan mı seni öldürdü diye sordu, başını kaldırdı. Üçüncüsünde ona filan mı seni öldürdü diye sorulduğunda evet anlamında başını eğdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi'yi çağırtıp başını iki taş arasında ezdi. Bukhari, diyat 5. hadis. İbn-i Hazm, Rahimahullah, Güzel bir şekilde öldürünüz hadisini delil gösterenleri Red Sadedinde şunları söylemektedir: öldürmenin güzel oluşunun ifade edileceği, edeceği nihai mana katilin öldürdüğü şekilde öldürülmesidir. Bu da adalet ve insafın ta kendisidir. Çünkü hürmetler ise karşılıklıdır, birbirlerine. Kısas ile karşılıkları verilir. El-Bakara suresi 194. ayet-i kerime. Başkasının boğazını sıkarak yahut suda boğarak veya kafasını kırarak öldüren bir kimsenin boynunu kılıçla vuran kişi öldürmeyi güzel bir şekilde gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş olmaz denilmiştir. El-Muhallâ 12. cilt 61. sayfada. Kesmede İhsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kestiğiniz zaman güzel kesiniz. Sizden kesecek herhangi bir kimse bıçağını bileylesin. Ve keseceği hayvanı rahatlatsın. Kesim işleri esnasında Şeriatta varit olmuş, vacip ve müstehap şartlara riayet etmek de aynı şekilde ihsan kabilindendir. Söz konusu bu şartlar şöylece sıralanabilir. bilinir. 1. Kesim aletinin kanı akıtacak şekilde keskin olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kanı akıtan, ve üzerinde Allah adı anılandan ye. Yalnız kesim aleti kemik ve tırnak olmasın. Bukhari ve Müslim bunu ittifak halinde zikretmişlerdir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ve sizden herhangi bir kimse bıçağını bileylesin. Müslim 4. Cilt 622. Hadis 2. Gırtlak, nefes borusu ve iki şah damarını bir defada kesilmesi. Bununla birlikte kesin mümkün olmadığı takdirde bedenin herhangi bir yerinde tezkiyesi de mümkündür. Bir kuyuya düşmesi yahut ürküp kaçması halinde olduğu gibi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ürküp kaçan ve ona yetişmek için Beraberinde at bulunmadığından dolayı bir deveye bir kişinin attığı bir ok ile onun kaçışını önlemesi üzerine söylediği şu buyruğu dolayısıyla böyledir. Bu hayvanların tıpkı vahşi hayvanlar gibi ürküp kaçışları vardır. Kim onlardan bu şekilde yaparsa siz de ona böylece yapınız. Bukhari, Sayg ve veday. Bölümünde bunu zikretmiştir. İlim ehli buna kıyasen gırtlağından veya çenesinin altından kesimi mümkün olmayan hayvanları da buna kıyas etmişlerdir. 3. Allah'ın adını anmak Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır üzerine Allah'ın adı anılmamış olanlardan yemeyiniz. El-En'am suresi 101 121. ayeti kerime. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kanı akıtılan ve üzerine Allah'ın adı celle anılmadan kanı akıtılan ve üzerine Allah'ın adı anılandan ye. Bukhari ve Müslim ittifaken zikretmişler. Ama kesilen hayvanın üzerine Allah'ın adının anılıp anılmadığı bilinmiyor, yahut da unutma sebebiyle Allah'ın Celle Şanuhu adının anılması terk edilmiş ise, yeme esnasında üzerine Allah'ın adını anar. Aişe radıyallahu anhâden nakledildiğine göre, henüz cahiliyeden, Yeni İslam'a girmiş bir topluluk Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordular. Bir takım kimseler bizlere et getiriyorlar. Ancak Allah'ın adını anıp anmadıklarını bilmiyoruz. Bunlardan yiyelim mi? Yemeyelim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın adını anıp yiyiniz. Bukhari Said Vezzebâih bölümü 21. hadis. 4. Kesenin Müslüman, akıl ve bağlı yahut da mümeyyiz çocuk yahut kitap ehline mensup bir kimse olmak suretiyle kesim ehliyetine haiz olması. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Kendisine kitap verilenlerin yiyecekleri de sizin için helaldir. El Maide Suresi 5. Ayet-i Kerime Ancak kitap ehline mensup kişinin kestiğinin yenilebilmesi için kestiği hayvanın kiliseye ve bayramlar dolayısıyla kesilmiş kurban olmaması gerekir. Eğer bu maksatla kesilmiş kurban isele kurban iseler bunları yemeyi terk etmek ihtiyata daha uygundur zira bunlar kesim esnasında Allah'tan başkası adı anılarak kesilmiş olanlar kapsamına girebilir İşte ayşe radıyallahu i̇bn ibnu عمر radıyallahu anhunun, tavus bin keysan el hasen şafii ve diğerlerinin kabul ettiği görüş de budur 5. Bıçağın kesilecek hayvanın önünde bilenmemesi gerekir. i̇bn Abbas radıyallahu anhümaden nakledildiğine göre adamın birisi kesmek maksadıyla bir koyunu koyunun bıçağını bileyleyerek yatırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Sen bunu iki defa mı öldürmek istiyorsun?'' Niye onu yatırmadan önce bıçağını bileylemedin? El Elbani Rahimahullah, El Silisetü Sahih'e 24'te bu hadisin sahih olduğunu ifade etmiştir. 6. Şer'i kesim tamamlanmadan veya kesilen hayvan ölmeden ondan herhangi bir şey kesmemesi de kesimde aşırıya kaçacak, başını iki defa, koparmaması da kesimde aşırıya kaçarak başını ilk defada koparmaması da kesimde ihsanın kapsamı içerisindedir. Çünkü bu şekilde davranmak bir kötülüktür. Böyle yapacak olursa bu kötü davranışa rağmen yenilebilinir. Hadisten çıkarılan hükümler 1. Hadis-i Şerif'te hayvana merhamet ve şefkat teşvik edilmektedir. Avrupa toplumlarında insanoğlu tepelerine çörek, çöreklenen zulümden inim, inim inlerken, orada ve başka yerlerde son zamanlarda kurulan hayvanlara yumuşak davranma cemiyetlerinden önce İslam bu alanda da onlardan ileriye geçmiştir. 2. Hadis-i Şerif aynı şekilde öldürüldükten sonra haklı herhangi bir gerekçe olmaksızın insana müfle yapmayı da yasaklamıştır. 18. Hadis Takva ve güzel ahlak El-Hadis-i Aşara Min sıfatil mu'mini takvallâhi Teala ta وحسن الخلق عن أبي زرن جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Abu Zer, cündübü günü cünade ile Ebu Abdurrahman, Muaz bin Cebel radıyallahu anhuma'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Nerede olursan ol, Allah'tan kork ve kötülüğün arkasından hemen iyiliği eriştir ki Allah onu silsin. İnsanlarla da güzel bir ahlak ile geçinmeye bak. Alelbani Rahimahullah, Sahihul Camii'de, 96'da bunu zikretmiştir. Bu hadisin önemi. Bu hadisin önemi aşağıdaki hususlara davetten kaynaklanmaktadır. 1- Allah Azze ve Celle'den korkmak, dinin gayesi her türlü hayır ve faziletinde esasıdır. Aynı şekilde Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin öncekilere de sonrakilere de eskiden beri yaptığı tavsiyesidir. 2- Güzel ahlak Hanif dinin amaçlarından bir tanesidir. Güzel ahlak, ümmetin birbirleriyle kaynaşmasına, sevginin yayılmasına sebeptir. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya, kıyamet gününde de derecelerin yükselmesine sebeptir. Büyük bir vasiyet. Takvanın tavsiye edilmesi büyük bir vasiyettir. Allah Azze ve Celle'nin öncekilere de sonradakilere de vasiyeti budur. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ant ki, sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'tan korkunuz diye tavsiye ettik. En-Nisa suresi 131. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kutbesine insanlara Allah'tan korkmayı, takvayı hatırlatarak başlardı. Bir ihtiyacını arz etmek için okuduğu hutbelerinde aşağıdaki ayet-i kerimeleri okurdu. Ey iman edenler. Allah'tan celle şanuhu nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali İmran suresi 102. Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan, ondan da eşini var eden her ikisinden ise birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinizden korkun. Yine kendisinin adıyla birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah Azze ve Celle'den ve akrabalık bağını kesmekten de sakınınız. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu üzerinizde tam bir gözetleyicidir. En nisa Suresi 1. Ayet-i Kerime Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki lehinize olarak amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı da bağışlasın. Kim Allah Azze ve Celle ve O'nun Resulüne itaat ederse, sallallahu aleyhi ve sellem, büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Ahzab Suresi 70 ve 71. Ayetler Takvanın Tanımı Takva, sözlükte seni korkup çekindiğin şeye karşı koruyacak bir engel edinmek demektir. Allah'tan korkmayı, yani takvayı, İbn-i Recep şöyle tarif etmiştir. Kulun kendisiyle kendinden korktuğu Rabbının gazap, öfke ve cezasından kendini koruyacak bir koruyucu meydana getirmesidir. Bu da ona itaat olan işleri yapması, ona masiyet teşkil eden hususlardan uzak kalması ile mümkün olur demiştir. El Cami ul Ulum ve Hikem 198'de. Selefin Rahimahumullah, takvanın açıklaması ile ilgili pek çok sözleri vardır. Bunların birisi şöyledir: Allah Azze ve Celle'ye itaat edilip isyan olunmaması anılıp unutulmaması, şükredilik, ona karşı nankörlük, küfran edilmemesidir. Farzları yapmak, haramlardan kaçınmak da Allah'ın takvasının kapsamına girer. İşte bu, kul için mutlaka gerçekleştirilmesi gerekli farz olan takvadır. Aynı şekilde müstehap işleri yapmak, Mekruh olanları terk etmek de takvanın kapsamına girmektedir. Bu da takvayı kemal derecesinde gerçekleştirmeye götürür. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Elifle mim. İşte bu kitap onda hiçbir şüphe yoktur takva sahipleri için. Doğru yolun da ta kendisidir. Onlar gayba iman ederler. Namazı dost doğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler. Hem onlar sana indirilene de senden önce indirilene de iman ederler. Ahirette de kesin ahirete de kesin olarak inanırlar. El Bakara suresi birinci ve dördüncü ayeti kerimeler. Takvanın izafe edilişi ve anlamı. Yüce Allah azze ve celle'nin şu buyruğunda görüldüğü gibi takva yüce Allah'a izafe edilir. Huzurunda haşrolacağınız Allah'tan korkun. El-Maide Suresi 96. ayeti kerime. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve her bir kişi yarın neler hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun. Çünkü muhakkak ki Allah Celle Şanuhu yaptıklarınızdan haberdardır. El-Haşr Suresi 18. ayet Kerime Bu izafetin ışığında takvanın anlamı şöyle olur. Allah'ın gazabından, öfkesinden korkun. İşte kendisinden sakınılıp korkulması gereken en büyük şey budur. Zira bunun sebebiyle dünyada da, ahirette de Allah'ın cezası ve azabı söz konusu olur. Yüce Allah Celle Şanuhu gerçekten kendisinden sakınılıp korkulmaya, haşyet duyulmaya, celal ve azametinin kullarının kalbinde yer etmesine layıktır. Nitekim şöyle buyurmaktadır. O, kendisinden korkulmaya, takvaya da ehil olandır. Mağfirette bulunmaya da ehil olandır. el Müddesfir suresi 56. ayet-i kerime. O halde kafirler için hazırlanan ateşten de sakının. Ali İmran suresi 131. ayet-i kerime. Ve kendisinde Allah'ın huzuruna, Ve kendisinde Allah'ın huzuruna döndüreceğiniz bir günden de korkun. El-Bakara Suresi 281. Ayet-i Takvanın Faziletleri Kitab-ı Kerim'de ve Sünnet-i Seniyye'de takvanın faziletini beyan eden pek çok nas varit olmuştur. Bunlardan bazılarını kaydedelim. 1- Cennete takva sahipleri mirasçı olacaktır. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: İşte bu cennet kullarımızdan takva sahibi olanlara miras verdiğimizdir. Meryem suresi 63. 2. Takva Allah Azze ve Cellenin kulunu sevmesine sebeptir. İşte yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Celle şanuhu. Hayır. Kim ahdine tas tamam belli kalır, bağlı kalır, gereğini yerine getirir, sakınır, takvalı olursa, şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu takva sahiplerini sever. Ali İmran suresi 76. ayet-i kerime. 3. Göklerin ve yerin bereket kapıları muttakilerin üzerine açılır. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Eğer o ülkelerin halkı, İman edip de sakınmış olsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık. El-Araf suresi 96. ayet-i Evet. 4. Allah Azze ve Celle takva sahipleriyle birliktedir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu takvalılarla ve ihsan edenlerle beraberdir. En-Nahl suresi. 128. Ayet-i Kerime 5. Dünya ve ahirette işlerin kolaylaştırılmasına sebeptir takva. Kim Allah Azze ve Celle'den korkarsa o da kendisine işinde bir kolaylık verir. Et-Talak suresi 4. Ayet-i Kerime 6. Dünyada da ahirette de kulun en hayırlı azığı takvadır. Zira Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Azık edinin ve hiç şüphesiz en hayırlı azık takvadır. El Bakara Suresi 197. ayeti kerime. 7. Dünyada da ahirette de en güzel akıbet takva sahiplerinindir. yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Ve güzel akıbet takva sahiplerinindir. El A'raf Suresi 128. ayeti kerime. Gizli de ve açıkta Allah Azze ve Celle'den korkmak. Yani takvalı olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Nerede olursan ol Allah'tan kork Celle şanuhu buyruğu şu demektir. Kimsenin seni görmediği gizli hallerinde de Allah'tan kork. İnsanların seni gördüğü açık hallerde de Allah'tan kork. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle bütün davranışları, sözleri ve halleri gözetleyendir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Muhakkak Allah Celle Şanuhu sizin üzerinizde bir gözetleyicidir. En-Nisa Suresi 1. Ayet-i Kerime İbnu Kesir de Rahimahullah der ki, İşte bu rakibin her şeyi gözetleyenin murakabesi gözetimi altında olduğunu unutmamaya bir emir ve bir irşattır. Şüphesiz gizli hallerde Allah Azze ve Celle'nin gözetimi altında olduğunu hatırına getirmemek, kalbin hastalığına bir alamettir. Bu ise münafıkların işidir. Bundan dolayı Yüce Allah Azze ve Celle, insanlar kendisine karşı tepki göstermesinler diye, Çirkinliklerini gizleyen ve Allah Azze ve Celle'ye karşı bütün gizliliklerini gören kalplerde olanı bilen olduğundan ötürü bunları açıkça işleyebilen ve münafıkların davranışlarını reddederek şöyle buyurmaktadır. İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah Azze ve Celle'den gizlemeye çalışmazlar. en suresi 108. Ayet-i Kerime Bundan dolayı salih zatlardan biri şöyle demiştir. Yaptığını görenler arasında en önemsemediğin zatın Allah Azze ve Celle olmasından sakın. Ebu Süleyman El-Cüzecani de şöyle demektedir. Kusurana uğrayan kişi insanlara salih amellerini açıkça gösteren, Buna karşılık şah damarından kendisine daha yakın olana karşı çirkin amelini açıkça işleyerek meydan okuyandır. Kimisi de şöyle demiştir, gizli halde Allah'tan korkmak imanın kemaline alamettir. Günahları silen şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve günahın akabinde iyiliği yetiştir ki onu silsin buyruğuna. Buyruğunu, buyruğu şuna delalet etmektedir. Kul bazen itaatleri yerine getirmekte, bazen de yas yasakları işlemekte kusurlu olabilir. Bu durumda ona düşen salih amelleri ifa etmektir. Çünkü bu salih ameller içine düştüğü bu kötülüğü siler. Kur'an-ı Kerim'den bu hususta tanıklık eden Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerinde namazı dosdoğru kıl. Çünkü şüphesiz iyilikler günahı giderir. Hud Suresi 114. Ayet-i Kerime İbn-i Mesud radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi şudur. Adamın birisi bir hanımı öpüvermiş. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama gidip durumu bildirmiş. Yüce Allah azze ve celle de bu ayet-i kerimeyi indirince adam ey Allah'ın Resulü diye sormuş. Bu yalnız benim için mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetim içindir diye buyurmuştur. Bukhari 2. cilt 148'de Tefsir 11'de Sure 5'te. Nitekim Yüce Allah Celle Şanuhu, takva sahiplerini şöylece nitelendirmektedir. Onlar Allah'tan korkmak hususunda bazı kusurlar işleyecek olurlarsa bu kusurları kusur, kusurları üzerine ısrar etmezler. Aksine tevbe ile Allah'a dönmekte ellerini çabuk tutarlar. O şöyle buyurmaktadır. Ve onlar bir hayasızlık işledikleri yahut kendilerine zulmettikleri vakit hemen Allah'ı hatırlayarak günahlarını Affettirilmesi için mağfiret dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim mağfiret eder ki bir de işledikleri üzerinde bilip dururlarken de ısrar etmezler. Ali İmran suresi 135. ayet-i kerime. Küçük ve büyük günahlardan kurtulabilmemiz için bize şöyle böyle bir çıkış yolu buyuran Allah Azze ve Celle'ye de hamdolsun. Günahı silen iyilikten maksat Günahın silinmesine sebep teşkil eden iyilik yani hasene hususunda elim adamlarının iki görüşü vardır. 1. Kimisi şöyle demektedir. Bazen hasene ile o günahtan tevbe kastedilir. Çünkü Yüce Allah Celle Şanuhu, günahından tevbe eden kimseye, günahını bağışlayacağını ve tevbesini kabul edeceğini birçok yerde açıklamış bulunmaktadır. Bunlardan birisi, Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Allah nezdinde tevbe, kötülüğü ancak bilmeksizin yapanların, sonra da çabucak vazgeçip, tevbe edenlerin yaptığı tevbedir. İşte Allah Azze ve Celle'nin, Tevbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. En-Nisa suresi 17. ayet kerime. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenlerin işte Allah azze ve celle onların günahlarını sevaplara değiştirir. Furkan suresi 70. ayet kerime. Bu delillerin zahirinden anlaşıldığına göre her kim nasuh yani samimi bir şekilde tevbe eder, tevbenin şartlarını yerine getirecek olursa nasıl ki sağlıklı bir şekilde İslam'a götüren giren bir kafirin İslam'ı kabul edilmesi kesin ise böylesinin de tevbesinin Allah tarafından kabul edileceği kesindir. Cumhurun benimsediği görüş budur. İbn-i kullandığı ifadeler bu hususta icma bulunduğunu göstermektedir. Cumhurun görünüşüne muhalif olacak bazılarının delil getirdiği naslara gelince onlardan birisi Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Ama kim tevbe edip imana gelir ve salih amel işlerse onun felah bulunanlar bulanlardan olması umulur. El Kasas suresi, 67. ayeti kerime. Ey müminler, topluca Allah azze ve tevbe edin. Umulur ki felah bulursunuz. En nur suresi, 31. ayeti kerime. Onlardan başka diğer bir kısım da günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amele başka bir kötü amel karıştırmamışlardır. Olur ki. Allah Azze ve Celle onların tevbelerini kabul eder. Ettevbe suresi 102. ayet-i kerime. i̇bn Recep der ki, Zahir olan, bu hususun tevbe eden kimseler hakkında olduğudur. Çünkü günaha, günahı itiraf etmek, pişman olmayı gerektirir. i̇bn Abbas, radıyallahu anhuma da şöyle demektedir. Yüce Allah'ın, Umulur ifadesi bunu kesin olarak gerçekleştireceği anlamındadır. Bu açıklamayı İbn Abbas'tan Ali bin Talha nakletmiştir. İbn cevz de şöyle demiştir. İman ve salih amele karşılık verilecek mükafat da aynı şekilde umulur anlamını veren kelimelerle zikredilmiştir. Bunun böyle olması bu karşılıkların kesin olarak verilmeyeceğine delalet etmez. 2. Kimisi de şöyle demektedir. İyilik yani hasene ile tevbeden daha genel olan bir şey kastedilmektedir. Bu da Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin şu buyruğu, buna da Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğu delildir. Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerinde namazı dosdoğru kıl. Çünkü iyilikler günahları giderir. Hud Suresi 114. Ayet-i Kerime Namaz ve abdest günahların bağışlanıp sinil, silinmesine sebeptir buna delil teşkil eden birçok nas varit olmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın azze ve celle kendisi sebebiyle günahları sildiği ve kendisiyle dereceleri yükselttiği bir şeyi size göstereyim mi? Ashab-ı kiram radıyallahu aleyhi ve göster ey Allah'ın Resulü diye buyurdular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zor, hoşa gitmeyen hallere rağmen abdesti iyice almak, mescitlere bol bol adım atarak gitmek, namazdan sonra bir sonraki namazı beklemek, işte ribat dediğimiz şey budur. Bukhari Tahare bölümü 41. hadis. Aynı şekilde Ramazan orucunun ecrini Allah'tan umarak tutmak da böyledir. Ebu Hureyre Rasulullahu anhüden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim Ramazanı inanarak ve mükafatını umarak tutacak olursa, onun geçmiş günahları bağışlanır. Her kim Kadir gecesini inanarak ve mükafatını umarak kıyamla geçirecek olursa ona da geçmiş günahları bağışlanır. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. El Elbani de Rahimahullah Muhtasarul Bukhari de 15'te kaydetmiştir. Aynı şekilde hac da günahların bağışlanmasının ve silinmesinin sebebidir. Ebu Hureyre radıyallahu Anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim Allah için hacceder, çirkin söz söylemez ve bir kötülük işlemezse, Annesinin kendisini doğurduğu günkü gibi geriye döner. Bukhari hac dörtte bunu zikretmiş. Aynı şekilde pek çok salih amelin günahların bağışlanıp silineceğini ortaya koyan, pek çok nas varit olmuştur. Salih amel neyi siler? Ata ve başkalarının görüşüne göre salih ameller yalnız küçük günahları siler. Hatta kimileri küçük günahların bağışlanabilmesi için büyük günahlardan uzak durmayı şart görmüştür. Çünkü salih ameller küçük ve büyük günahlara kefaret teşkil edecek olursa, tevbeye gerek kalmaz. Bilindiği gibi tevbe farzdır. Farz olan bir şeyin ise, yerine getirilmesi ve niyet ve kast ile eda edilmesi, kaçınılmaz bir husustur. Aynı şekilde, eğer büyük günahlar, farzların eda edilmesi ile örtülecek, bağışlanacak olursa, hiçbir kimsenin kendisi sebebiyle cehenneme gitmesini, gerektiren bir günahı kalmaz. Bu görüşü kabul edenlerin ileri sürdükleri en güçlü delillerden birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğudur. Beş vakit namaz cumadan cumaya kılınan cuma namazı, Ramazandan Ramazana tutulan Ramazan orucu büyük günahlardan uzak durulduğu sürece aralarındaki küçük günahlara kefaret sebebi olurlar. El Elbani Rahimahullah Muhtasarul Müslim'de, 62'de bunu zikretmiştir. Büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahların affedilmesinin, tekfirinin şartıdır. Kefaretinin şartıdır. Görüşü. Ehl-i sünnetin cumhurunun görüşüdür. Kata'da der ki, Rahmehullah, Allah Azze ve Celle büyük günahlardan uzak duranla duranlara mağfirette bulunmayı vaat etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, her kim bunlardan herhangi bir şeyi işler de, Allah da onun bu günahını örtecek olursa, bu iş Allah'a kalmıştır. Dilerse onu azap eder, dilerse o kişiyi mağfiret buyurur. Bukhari iman bölümü 11. hadiste bunu kaydetmiştir. İşte bu buyruk da farzları ifa etmenin büyük günahlara kefaret teşkil etmediğine bir delildir. O bakımdan büyük günahlardan samimi bir tevbenin bulunulması kaçınılmazdır. Ta ki o Ta ki Allah Azze ve Celle o büyük günahları silmek suretiyle onları bağışlamış olsun. İbn-i Rahimahullah der ki, Bu meselede daha kuvvetli görünen görüş, doğruyu en iyi bilen Allah'tır ya, şudur. Büyük günahlardan bir takım amellerle, büyük günahların bir takım amellerle affedilmesinden kasıt, Büyük günahlar yalnızca farzların yerine getirilmesiyle bağışlanır ve büyük günahlardan uzak durmak suretiyle küçük günahların bağışlandığı gibi. Büyük günahlar da bu suretle affedilir diyen görüşün batıl olduğudur. Eğer bununla kıyamet gününde büyük günahlar ile bir takım salih ameller arasında bir mukayese yapılıp büyük günahların kendilerine mukabil olan salih ameller ile silineceği ve böylelikle o amelin düşeceği, sonunda o kişinin o salih amellerinden dolayı bir sevabının kalmayacağı kastedilir. Se, böyle bir şey söz konusu olabilir. Küçük günahlardan tevbe etmek. Müslümanların bütün günahlardan tevbe etmesi gerekir. Hanbelilerin ve diğerlerinin görüşü budur. Onlar, Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunu delil gösterirler. Mü'min erkeklere de ki gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Ey mü'minler! Allah Azze ve Celle'ye topluca tevbe edin ki felah bulasınız. En-Nur suresi 30 ve 31. ayetler. Yine, Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunu da delil olarak göstermektedirler. Ey iman edenler! Hiçbir erkek topluluğu başka hiçbir erkekler topluluğuyla alay etmesin olur ki kendileriyle alay edilenler alaya alanlardan hayırlıdır. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Hücurat Suresi 11. ayeti i Kerime. Güzel ahlak takvadan ileri gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve insanlarla güzel bir ahlak ile geçin buyruğuna gelince güzel ahlaka sahip olmak takvanın özelliklerindendir ve o olmadan takva tamamlanmış olamaz. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Takva sahipleri için hazırlanmış eni Göklerle yer olan eni, göklerle yer olan cennete koşun. Onlar ki bolluk ve darlıkta infak edenler ederler, öfkelerini yutanlar, insanları affedenlerdir. Allah Azze ve Celle iyilik edenleri sever. Ali İmran suresi 133 ve 134. ayetler. Yüce Allah Azze ve Celle İnsanlarla güzel bir ahlak ile geçinmeyi takvanın esasları arasında göstermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetini İslam'ın o dost doğru ahlakı ile ahlaklanmaya teşvik etmiştir. Bu teşvik edici buyruklardan bazılarını kaydedelim. 1- Güzel ahlak imanın mükemmelliğinin bir sonucudur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İman bakımından müminlerin en kamil olanı ahlakı itibarıyla en güzelleridirler. El Elbani rahimahullah Sahihül camide bunu ne yapmış? 1241. hadis olarak zikretmiştir. 2. Güzel ahlak ile kul Rabbına karşı saygı ile itaat eden kulların derecesine ulaşır. Resulullah aleyhisselam vesselam şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki mümin bir kimse, sahip olduğu güzel ahlakı sayesinde oruç tutan, namaz kılan kimsenin derecesine ulaşır. Bu hadisi Ebu Davud ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. El Elbani'de rahimahullah sahih olduğunu belirtmiştir. Ebu Davud, edep 7'de. 3. Güzel ahlak, kıyamet gününde kulun mizanını ağırlaştırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Mizana güzel ahlaktan daha ağır konulacak bir şey bulunmayacaktır. Elelbânü rahimahullah, sahihul camide, 1602'de bunu kaydetmiş. 4. İnsanların cennete girmelerine en çok sebep teşkil edecek husus, güzel ahlak olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanların cennete girmelerine en çok sebep teşkil edecek husus hakkında soru sorulunca o da Allah'tan korkmak celle şanuhu ve güzel ahlak diye cevap vermiştir. Riyadu Salihin El-Albani tahkikiyle sayfa 173'te selef Salihin'in Güzel Ahlakı Açıklaması Hafız İbni Recep Rahimahullah, Selef-ü Salihin'in Güzel Ahlakı Açıklamasını ihtiva Eden Pek Çok Sözleri Nakletmiştir. Bunlardan Bazılarını Aktarmak Yerinde Olur el Hasan Rahimahullah der ki, güzel ahlak, kerem, cömertlik ve tahammülkarlıktır. İbnül Mubarek der ki, güzel ahlak, güler yüz, iyiliği bol bol işlemek ve başkalarına eziyette bulunmaktan kaçınmaktır. İmam Ahmet Rahimahullah der ki, güzel ahlak, kızmaman ve kin duymamandır. Birisi de şöyle demiştir. Güzel ahlak, Allah için öfkesini yutmak ve güler yüzlülüğünü izhar etmektir. Ancak bidatçı ve facir kişi bundan müstesnadır. Yanılan kimseleri bağışlamaktır. Teedip ve had uygulamak müstesna. Her Müslüman ve her antlaşmalıya ezet, eziyet vermekten uzak durmaktır. Münker'i değiştirmek haksızlığa sapmaksızın bir mazlumun uğradığı haksızlığını telafi etmek müstesnadır. İşte bu sözler güzel ahlak kavramının kapsamına girer. Kulun ahlakı nasıl güzelleşir? Kul, peygamberlerin önderine uyduğu takdirde ahlakı güzelleşir. Çünkü o, bu makamı, fiilen gerçekleştirilenlerin en hayırlılarıdır. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki sen çok büyük bir güzel ahlak üzeresin. El-Kalem suresi 4. ayeti kerime. O her hususta olduğu gibi bu hususta da önderimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki, Rasulullah da sallallahu aleyhi ve sellem sizin için uyulmaya değer güzel bir örnek vardır. El-Ahzab suresi 21. ayet kerime. O halde Müslümana düşen hayatın bütün yönlerinde onun siretini incelemektir. Hayatını incelemektir. Rabbına karşı edebi neydi? İnsanlara karşı takındığı edep neydi? Ailesine karşı nasıl davranmıştı, arkadaşlarına karşı nasıl davranmıştı, Müslüman olmayanlara karşı ne şekilde davranmıştı. Güzel ahlakı kazanmanın yardımcı hususları arasında böyle bir ahlaka sahip ve temiz takvalı kimselerle birlikte oturup kalkmak da sayılır. Çünkü insan oturup kalktığı kimselerden etkilenir. Mitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kişi, arkadaşının dini üzeredir. O bakımdan her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine bakıversin. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. El-Elbani Rahimahullah Sahihul Camii'de 3539'da hasen olduğunu ifade etmiştir. O halde Müslümana, Hanif dinin kendisine davet ettiği övülmeye değer, güzel ahlak ile ahlaklanmayan kötü arkadaşlardan uzak durmak düşer. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.